Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Erdem olacak bizlerle beraber bu dakika itibariyle tiyatro medresesi konuşuyor olacağız. Yaz yaklaştı, yaklaşıyor daha doğrusu. Merhaba Erdem. Merhabalar. Hoş geldin. Nasıl bulduk? Evet, İstanbul'da olduğun kısıtlı zamanlarda galiba... ...performanslarından da... Alta kalan, ...arta kalan zamanlarda aslında... ...stüdyoda buluştuk seninle... ...en son Aslı'yla yanılmıyorsam Aslı Kırbaş'ta... Evet. ayrıntılı bir program yapılmıştı ama... Hı hı. ...şimdi biz yaz yaklaşırken... ...tekrar kurcalayalım istedik... Hı hı hı. E, ...ne var ne yok diye... ...tiyatro medisesinde... E, ...kamp, taksim, kurslar... Evet. E, ...yazın yine olacak... Hı hı. ...zaten dergide başka bir davanın... ...takibini e, yapıyorduk aslında... Hı hı hı hı. E, ...büyük bir dirayetle ve inatla... E, sürdürüyorsunuz. Her şey yolunda mı? Onu e, sorayım. E, her şey yolunda yani dediğin gibi inatla, sebatla devam Aynen. ediyoruz. Aslıyla e, sanırım Kasım'da ya da Aralık'ta bir program evet, yapmıştık. Doğrudur. O zamanlar çatımızı yaptırmaya uğraşıyorduk. Çatı bitti şimdi. Yani içimiz rahat. Artık kalan bölümünü 10 yıl sonra da tamamlasak çok önemli değil diye bakıyoruz. Çünkü binayı kurtardık. Evet. Ee, şimdi heyecanla biz de yazı bekliyoruz. Şimdi yavaş yavaş programı açıkladık. Hı hı. Başvurular başladı, başvurular geliyor yavaş yavaş. Web sitesi hatırlatalım ee, mı? E, tabii ki e, Evet ee, orada program ayrıntısıyla var. Çok detaylı bir şekilde var. Çünkü benim burada yani isimlerini belki zikrederim bazılarını ama unutacaklarım da mutlaka olacaktır. Hı hı. Çünkü çok fazla alanda çok fazla kamp var. Ee, tabii başta tiyatro ve oyunculuk alanında sonra da... İşte yavaş yavaş kardeş sanatlara doğru ilerliyor. Dansa, evet. e, edebiyata, fe, e, felsefeye. Felsefe bizim için çok önemli bir alan. Evet. E, ve de yine tai-chi, yoga benzeri kamplar var. Bu sene e, ne zamandır yapmak istediğimiz sinema kamplarının da ikisini yapabileceğiz sanırım. Bir tane kısa film atölyesi olacak. Hı hı. E, sonra bir, bir, e, belki Ezele Kay gelecek. Ve de çok heyecanlandığımız yine e, Erkan Or belki yine bir atölyeli konumuz olacak bu sene. Çok güzelmiş. Burada aslında tiyatro anlayışınızı da açıklıyor bu yeni eklenen atölyeler. Hı hı. Bir yandan da işte şeyi hatırlıyorum. E, Nişanya'nın atölyesi vardı. Bir de çok hı hı. ilginç bir edebiyat atölyesi vardı geçtiğimiz sene. Şu anda çok özür dileyerek istiyorum. Oğuz Atay da... ve Oyun meselesi mi? Oğuz Atay ve Oyun vardı. Hı hı hı. E, evet. Bir, felse bir felsefe, Gücane Cündoğlu'nun bir felsefe ve sanat diye işte her gece film izleyip o filmleri tartıştıkları hı hı. E, bir atölyesi vardı. Belki onu hatırlıyorsunuz bilemiyorum. Yani felsefe dediğin gibi bizim için çok önemli. Bu sene de yine e, Mark Nishanya'nın atölyesini çok iyi geçtiğini duyan bir Amerikalı akademisyen Buffalo Üniversitesi'nden. ...bize ulaşıp ben de geleceğim oraya. Ah. Yol paramı buldum ben, <gülüyor> beni orada misafir edeceksiniz de bizi zorladı. Kimdir? E, Kalliopi Nicolopoulou diye bir hmm. e, akademisyen. E, tragedya ve e, modernizm üzerine böyle bir çok değerli bir kitabı var. Yine benzer bir konuda bir e, şey atölye verecek. Biz tamamen katılımcı bulmakta zorlanıyoruz ona. Fiyatlarımız da oldukça düşük olmasına rağmen... ...biraz ağır bir atölye ve e, henüz ne felsefecilerimiz ne edebiyatçılarımız pek ilgi göstermiş değil. İyi o zaman işaret etmiş olalım. Evet bence de çok değerli bir, bir atölye olacak. Evet bir de tabii yani felsefenin işte beşi sayılabilecek bir hı hı. şeyde coğrafyada neredeydi tiyatro? Bu arada Kerem Eksen hatırladın. Heh, evet tabii ki o iki senedir o bizle birlikte e, sanatçı ve felsefeci ilişkisi üzerine kamplar evet. yapıyor. Bir tanesinin ismi e, sanatçı üretirken neler düşünürdü? Bir Doğru. tanesi de sanatçının felsefe ile işi neydi? Gerçi ismini kötü yapmışız herhalde... ...ona da çok yoğun bir katılım yoktu ilk sene sonra... ...gerçekten işin olmadığını gördük sanatçın. <gülüyor> Pek bulaşmıyor. Evet, evet. Peki o zaman coğrafya kısmına dönelim... ...Tiyatro Medlesesi Şirince'de. Şirince'de... E, ...İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı... ...aslında Efes'e çok yakın bir Hı -hı. alanda... Hı -hı. E, ...eski bir Rum köyü olan... E, ...işte mübadelede... Evet. E, ...nüfus değiştirince... işte e, ...Rumlar göçmüş... Ee, orada e, Matematik Köyü'nün hemen yanına kurulu bir e, mekan. E, zaten bir arkadaşımız şey demişti, e, tiyatro, işte Matematik Köyü zaten hali hazırda mevcut ve Matematik evet. Köyü'nün içinde bir felsefe köyü yapma projesi de var, hali hazırda devam ediyor. Evet. Biz de yanlarına komşu olarak tiyatrocular olarak gittik. Ya dedi matematik, tiyatro ve felsefesiz orada antik Yunan kentini kurmuşsunuz <gülüyor> falan diye. Öyle evet. bir yer ve çalışmalar çok güzel. Yine de şimdi gene düşünürsek kimsenin gözünü korkutmayalım. Böyle hı. hani işte temel bilimlerin tar tartışılıyor olduğu gibi sıkıcı bir şey de olmasın. Hani evet. karikatür gibi olmasın. Yok yok yani çok çok eğlenceli ve şey. Bence yine de he çok heyecanlı o kısma ama. Ee, yani matematik köyünü görmeniz gerekiyor mesela. 300 öğrenci geliyor. E, i̇ki haftada bir değişiyor bunlar. Hı hı. E, ve hepsinin çok eğlendiğini görüyorum. Tiyatro medresi sağ keza yani çok... E, ...ağır kamplar yapılıyor aslında. hani uzma, Çok alanında uzmanlaşmış hocalar... ...uzmanlaşmış kamplar yapmaya geliyorlar. Mesela çoğu hocamız da artık... E, ...oranın e, ortamını o kadar beğeniyor ki... Hı hı. ...İstanbul'da diyelim ki... ...gerçekleştiremedikleri tarzda atölyeler... ...öneriyorlar bize. ya Bunu İstanbul'da da yaparım ben. Oradaysa daha imkan var. Konsantrasyon e, sağlama imkanı var. Ben daha o yüzden... ...araştırmak istediğim bir konu vardı. Katılımcılarla bunu deneyeceğim diye. Hı hı. E, çok... E, ama bu bütün kamplar çok ağır olmasına rağmen bir yandan uzun hı hı. E, bir yandan da çok eğlenceli ve verimli geçiyor. Evet yani bir konsantrasyon sağlanıyor diye Evet tahmin ediyorum Aynen o yüzden öyle. kamp diyoruz zaten. Aynen mesela. öyle. Kampın hani işte kamp ateşi yakıyoruz çadırlarda kalıyoruz diye değil bayağı aslında konforluyuz hı hı. E, kamp ismine göre ama kampın e, mantığı aslında medrese isminde çağrıştırdığı şekliyle öğrenciler geliyor kalıyor yiyor içiyor ve orada uyuyorlar ve dolayısıyla 24 saat e, ...hocalarıyla evet. birlikteler... ...yani onu yemekte de sıkıştırabilirler... ...hocam şunu anlamadım işte bu nedir çok falan güzel. diye... ...öyle bir evet. ortam... Nasıl peki aral aralıkları... ...yani süresi ne oluyor? E, bunu biraz eğitmenleri bırakıyoruz... E, ...yani biz ev sahipliği olarak... ...iki haftalık ve bir haftalık kamplar hı. yapıyoruz... ...aslında iki hafta gelebilen olursa... ...hani vaktini ayırıp... Hı hı. ...iki hafta çok ideal bir süre şey bence... ...çünkü... Ee, dediğim gibi bir şey araştırdığınız kamplarda hı hı. birinci haftada aslında bir dil oturtuyorsunuz öğrencilerle evet. birlikte ee, ve ikinci hafta o dille e, e, kurduğunuz cümleler, kelimeler başlıyor. İletişim. Ee, e, aynen öyle bir artık bir gramer oluşuyor. Evet. Ee, ama e, şey yani üç hafta dört hafta sürse belki de kavga etmeye başlıyoruz hani. Iki hafta çok ideal bir süre o yüzden. E, dolayısıyla şey e, ama bir haftalık kamplarda e, şey bazen e, kısıtlı takvim olan eğitmenler beş günlük üç günlük kampları da tercih ediyorlar ama ortalama bir haftalık kamplar var diyebilirim. Evet. Peki şimdi eğitmenlere ve eğitim seanslarına geçelim o zaman. Tabii e, ki. Hatırlayabildiğimiz kadarıyla. Ee, unutursam bağışlasınlar ama çok ağırlıklı olarak tiyatro Hı -hı. kampları var. Çünkü dediğim gibi ev sahipleri olan bizlerin uzmanlık alanı tiyatro hı hı. ve dolayısıyla işi başından beri e, böyle İstiklal Caddesi'nde falan yürürken görür işte bağlama diksiyon, Fransızca, halk oyunları, folklor ve bilmem <gülüyor> evet. işte ok, onları çevirmeyelim istedik ve bir uzmanlık alanından devam edelim istedik. Yine tiyatro alanında dolayısıyla devam ediyor şey. Hı hı. E, ev sahiplerinin işte, Celal benim e, yönetmenim Celal Mordeniz ve benim e, ...yöneteceğimiz e, hareket, eylem, diyalog isimli iki haftalık bir atölye olacak. E, ses teknikleri üzerine bir atölye vereceğiz yine ve yine bir temel oyunculuk atölyesi vereceğiz. Hı hı. E, onun dışında liselilere yönelik bir kampımız olacak. E, bunun dışında ev sahiplerinin için konuk hocalar aslında ev sahibine dönüşmüş işte üçüncü yılına e, giren konuk eğitmenlerimiz var. E, bunlar fiziksel komedi okulunun aslında temsilcileri. Ee, bir tanesi Güray Dinçol. O clown üzerine yine fiziksel komedi ve Hı -hı. E, hareket tiyatrosu üzerine bir şeyler verecek. Hı -hı. Ee, Mine Çerçi yine keza öyle diyebilirim. Hı -hı. Mine Çerçi ve onun İngiltere merkezli kurduğu Cloud Theater'dan Jenny Swinkler e, diye bir arkadaşı. Hı -hı. Ee, Elif Sözler yine Mimo Dinamik üzerine bir e, atölye verecek. E, Doğaçlama tiyatro üzerine bir e, atölye olacak ve... ...yurt dışından konuklarımız olacak aslında... ...bunları da vurgulamalıyım belki... Evet. Ee, ...bir tanesi uzun yıllar... ...Polonya'da Grotowska Enstitüsü'nde çalışmış... E, ...Stüdyo Matejka üyesi... E, ...Alexandra Kazozu geliyor... O ...aslında performans, dans ve tiyatro... E, ...alanında çalışanların hepsine hitap eden... ...bir atölyesi var... Hı. ...Solo Performansa Doğru ismi... E, ...Michael Chekhov... ...Uluslararası Michael Chekhov... E, ...Enstitüsünden Ulrich Meier Horsch geliyor... O, bir ...Michael Chekhov üzerine bir atölye verecek... ...o çok Hı. önemli... Bunun dışında çıplak ayaklar kumpanyası yine hareket ve dans üzerine bir şeyler yapacaklar. Hı hı. E, tiyatro BRZ'den çok çok iyi oyuncu Erkan Soy geliyor. Yine o da fiziksel tiyatronun çok önemli temsilcilerinden. O da sözlü ve sözsüz hikaye anlatıcılığı üzerine bir şeyler yapıyor. E, unuttuysam başlasınlar dediğim gibi. Aşağı yukarı böyle bir de he, müzikal tiyatro üzerine yine İngiltere'den bir hoca gelecek. E, o bir şeyler yapacak. Bunun dışında dediğim gibi kısa film atölyesi olacak Ankara'dan bir e, Afşat'dan sanırım e, bir değerli bir hoca gelecek o kısa film yapmak üzerine bir bayağı pratik bir şey evet. yani tecrübe de gerektirme yani hani teoride boğulmayan bayağı çok fazla e, katılımcıların kısa film çektikleri kendileri bir daha çektikleri yani pratik üzerine bir atölye yapacak evet. e, Ezeli kay belki gelecek içeriğini Henüz netleştirmedi ama yani sinema evet. üzerine olacak olacağını tahmin ediyoruz ee, ve dediğim gibi Erkan Oğur e, belki gelecek. Evet ee, çok güzel. Ve yine bir Tayıcı kampımız var yine e, ilgilenenler için. Evet. Erdem yani kurucusun en başından beri oradasın. Hı -hı. Şimdi aklıma biraz da şey hmm, soru olarak şey geliyor. Hı -hı. E, gelenler nasıl vakit geçiriyorlar? Hı -hı. Anlatır mısın gibi bir. Şu şey yani çok aslında yani bunu çok hayıflanıyorum ben. Bir tane şeyimiz vardı ziyaretçi defterimiz gibi bir şey. Sonun kaybettik. Yani i̇nsanlardan çok güzel şeyler yani feedback'ler alıyoruz ama bunları bir türlü kaydedemiyoruz çok doğru düzgün. Hı hı. Ama web sitesinde de bulabileceğimiz birkaç böyle bir yazıtlar var. Yani insan gerçekten bir mekana geldiklerinde hani her şeyden bağımsız olarak, mekandan büyülendiklerini söylüyorlar. Evet. Onların mekanın onlara bir ...huzur verdiğini ve aslında bu huzuru... ...sadece doğayla ilgisi olmayan bir şey... ...hani doğa zaten insan huzur verir ama... Hı hı. ...doğayla iç içe olan bu mekan ...başka bir huzur da verdiğini anlatıyorlar. Ee, ve çalışmaların... ...işte o şehirden uzak o çalışmaların... ...ve eğitmenlerin tabii ki etkisiyle... E, ...yaratıcılıklarında bir... E, ...bir artış... ...hani patlama diye miyim abartmayayım ama... ...bir artış meydana getirdiğini... E, ...anlatıyorlar dolayısıyla ve de... ...şey de çoğu insan açısından... E, İyi bir deneyim oluyor galiba. Biz ona artık çok alıştığımız için yıllardır. Yani gelip orada bir e, kolektif bir yaşam içerisine girip. Çünkü evet, katılımcı bizim evet, bir tane aşçımız evet. var sadece profesyonel çalışan. Hı -hı. Onun dışında bütün işleri katılımcılar da paylaşıyorlar. E, çalışmaların el verdiği ölçüde işte tuvaletler temizleniyor birlikte Hı -hı. yemek yemekler yapılmıyor ama bulaşıklar yıkanıyor vesaire. Dolayısıyla o 24 saat e, ...şehirde ya da aslında normal yaşamda diye bulamayacağımız bir paylaşım ortamı oluyor evet. orada. O gerçekten büyüleyici. Yani biz aslında sadece şey, çok basit bir şeye dikkat ediyoruz. O yaratıcı huzur ortamı bozulmasın. Hani o da yani insanlar işte ne bileyim kıskançlık, rekabet, kavga gibi şeyler olmadıktan sonra... ...bunlar olmayınca zaten gerisi çok kolay geliyor ve çok çok güzel oluyor zaten. Gerisi. Evet o da biraz da şansa bağlı. Evet. ...kötü şeylerle karşılaşmak evet. ama... Yani ...şu soruyu şunun için sordum... Hı hı. ...bir şekilde içinden geçmiş... ...medresenin içinden geçmiş kişilerde... ...hep bir... ...şöyle söyleyeceğim... ...zaten... Hı hı. E, ...duygusuna rahatsız ediyorum. ...bu zaten nasıl? Zaten medrese... ...yani hı hı. hani belli ve çok kısa zamanda... ...uluşılmış bir zatenden hı hı. bahsediyoruz... ...medrese zaten huzurlu... Hı hı. ...zaten yaratıcı fikirler var... ...ve hı hı. zaten kolektif... Yani ...bu en başından itibaren... ...manifesto ile çıkmadınız ama... Hı hı. ...galiba çok netti... Ee, Aa, ne güzel. ...olacak olanlar ve... ...sapma da gözükmüyor... Hı hı hı. ...galiba zaten yönetim de çok müsaade etmedi... ...buna <gülüyor> <gülüyor> sapmaya... <gülüyor> ...konsantrasyon bozukluğunu... ...siz aynı böyle dayanışma e, ruhuyla... ...devam ediyorsunuz, bu çok etkileyici... ...sağolsun, yani ne Gerçekten. güzel... Bir, ...bir yurt dışından misafirimiz gelmişti... Ee, ...bir yönetmen, o böyle... ...yönetmenler bazı şeyleri daha iyi görür ya... analiz derler işte... Hı hı. Dramatürji, e, duyguları kuvvetlidir... ...hayatta da bu hı hı. çalışır... ...o hı hı. demişti, ya burada bir... Çünkü biz kendi aramızda konuşuyoruz. İşte huzur çok önemli. Yani insanların evet. yaratmak için hiçbir şeye, bir baskıya vuramamaları gerek. Çünkü yaratıcılık çok zor bir evet. şey. O burada çok büyük bir huzur hissediyorum falan demişti. Ve bu huzurda şey bir huzur değil. Böyle laçkalaştıran, gevşeten bir huzur değil de insanı böyle harekete iten, bir şeyler yapmaya kışkırtan bir huzur demişti. Onu korumaya çalışıyoruz. Ve de bu kampların dışında belki onu da vurgulamam gerekir. ...şunu da yapmaya çalışıyoruz... ...yani medreseyi bir tane biz bir şekilde yaptık ama... Hı hı. E, ...yani insanlar gelip kullanmadığı sürece... ...hiçbir manası olmadığını düşünüyoruz... ...yani evet. mekanı da güzel yaptık... ...hani diyelim ki hiçbir şey içinde beceremesek... ...dayı güzel bir mekan üretelim diye... ...ama yine de e, orayı insanlar anlamlandırıyor. ...hatta evet. çoğu zaman... ...üç kıştır şimdi... ...kışları çok yoğun bir inşaat faaliyeti sürüyordu. ...biz böyle özellikle... ...tam kamplara hazırlanacağım son haftalarda... ...iyice böyle taş taşımaya, ortalığı temizlemeye... <gülüyor> ...vesaireye başlıyoruz ve... Böyle biraz illallah diyoruz ya ne oluyor bu artık başımıza şey bela oldu bu medrese falan dediğimiz Sine anlar bile oluyor. Falan. Evet evet böyle ya yetsin artık bitsin bu inşaat işleri diyoruz ama bütün bunları e, mesela temizlediğimiz bir alan var diyelim ki Hı -hı. bir hafta sonra kamplar başladı o temizlediğimiz alanda insanlar prova yapmaya başladığında aa diyoruz tamam biz bunu bu, bu, yani insanlar çalışsın diye temizlemiştik ve çok da güzel <gülüyor> oldu. Dolayısıyla evet. insanlar gelip orada bir şeyler öğrettiğinde mesela geçen hafta ee, ...Sen Pulşeri Lisesi'nin öğrencileri geldi. Bir hafta kendi çalışmalarını yaptılar eğitmenleriyle hmm, birlikte. Biz yani çok mutlu olduk ya da e, böyle çoğu sanatçının biliyoruz ki Türkiye'de çok fazla parası yok. Ve biz e, onlar geliyor çoğu zaman teklif Biz tamamen domates peynir parasına yani daha işte pazara gideceğimiz domates peynir parasına onları oraya açıyoruz. Hani diyoruz ki yani tiyatro medresesine bir teşekkür ederseniz kâfidir bizim için. Hı -hı. Ya da şimdi ödemeyin sonra ödeyin. İşte oyundan para kazanırsanız ödeyin gibi. Yani evet. bizi maddi külfete sokmayacak ama minimumda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü orası dediğim gibi bir sanata hizmet edebilirse anlamda. Evet sanata ve insanlara Aynen dediğin evet. gibi. Bunun içinde evet. bu arada daha da büyümesi hedefi de var. Yani şey mekansal olarak başka... ...formüllerde düşünüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şimdi hani ikinci katın aslında çatısı kapanınca bir mekan doğdu bize. Evet. Yani baya çok geniş bir alan oluştu hı hı. ve bir tanesi zaten yine çok büyük bir prova salonu oldu. Şimdi iki büyük kapalı bir küçük kapalı prova salonumuz var. Bir amfiteyatromuz var. Dolayısıyla dört grup evet. aynı anda gelip çalışma yapabilir birbirini rahatsız etmeden. Evet. Ve de şimdi onları daha rahat e, yatakhanelerde yatıralım diye istiyoruz. Çünkü gelenler işte 16, 8 hı. kişilik böyle yatakhanelerde yatıyor. Birkaç tane dört kişilik yatakhanemiz var. Hı. O özel yatakhane sayılarını belki içinde birkaç tane tuvaleti banyosu içinde olan yatakhane sayısını arttıralım istiyoruz. Çünkü öyle özel odamız birkaç tane var. Sadece onları da şimdilik hocalara ayırabiliyoruz. Evet. Peki yaklaşıyor başvuru hı hı. açıldı zaten. Hatta açıldı evet bazıları dolmaya başladı bile şimdi. Ne o zaman e, İngilizler ellerini çabuk tutsunlar. Tabii ki özellikle yani dolmasa bile 22 Mayıs'a kadar dediğim gibi fiyatları zaten çok oldukça ucuz tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, oranın hani e, cüz'i bir gelir e, payı bırakıyoruz kendimize ki inşaat e, giderleri evet. karşılansın. Ee, dolayısıyla e, düşük tutmamıza rağmen 22 Mayıs'a kadar kayıt yaptıranlara gene ekstra bir indirimimiz var. İndirim o, evet, Onu kaçırmasınlar. Siteden çok basit kayıt yaptırma. Sadece onlardan bir e, eğitmenlerin değerlendirmek üzere e, bir hı hı. niyet mektubu bekliyoruz. Niye? Özellikle o seçtikleri kampa katılmak istiyorlar. Evet. Bu eğitimler için çok önemli oluyor. Evet tiyatro medresesi Aynen mi? öyle. Evet erdem şen olacak. Şimdi tiyatro medresesinden bizlerle beraber derde atladığımız bir şey olduğunu bilmiyorum. Yok ee, hayır yok. Çok... Yani herkesi bekleriz. Teşekkürler kolay gelsin görüşürüz. Sağ Görüşmek üzere.